Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bir süredir, yaklaşık 45 dakikadır Evren Başbuğ'la <gülüyor> İzmir'de, Kordon'da gün batışını ben sırtımı alarak, o da gün batımı manzarasına doğru bakarak e, geçiriyoruz. E, İzmir'deyim, e, Evren Başbuğ ile beraber bugünkü programı yapıyoruz. Merhaba Evren. Merhaba Cenk. <gülüyor> <Ne> haber, nasılsın? <gülüyor> İyidir, son 45 dakikadır. <gülüyor> son 45 dakikada konuştuğumuz şeyleri programa taşımayacağız. Umarım en azından bir kısmı baya derin konular üstünden geçtik. Ama İzmir'i biraz konuşuruz diye umuyorum program boyunca. Kordondayız. Ben özellikle açık mekanda yapmak istedim. iki nedenden. Bir teknik yankı oluyor. İki de bir de İzmir'e gelmişken... Neden kordonda bir program kaydetmeyelim ki diye düşündüm. Evren de sağ olsun kırmadı beni. Buraya kadar geldi. Denizin sesini ya da garip bir kısım satıcı ya da insan konuşması duyarsınız bundan. Şöyle diyeyim. Neler yapıyorsun Evren? İşler çok yoğun Cenk. <gülüyor> Gördüğün gibi. Evet. Aynen öyle. Kordonda e, mimarlık kordona taşımış durumda. Evet. Ofisten ve şantiyeden vakit bulduğumuzda biz de manzaranın tadını çıkarıyoruz. Hı hı. E, evren ve birkaç projede biz yan yana olma fırsatını elde ettik. Hem yani beraber çok doğrudan çalışmadık ama onlardan tanıyorum ben evreni. Bir de siz de yarışmalardan tanıyor olabilirsiniz. O yarışmalar mevzusunu konuşabiliriz. Bir de şu anda süre giden çok kıymetli çok farklı bir proje var bence. Yeşilova Höyü Ziyaretçi Merkezi bir yarışma projesiydi. Evet. Onu istersen hafif detaylarını vererek şey yap ben ara ara neden bence önemli olduğunu belirtirim. Tamam. Bu ee, Burası 2002-2003 yıllarını zannedersem 2003 yılında Ege Üniversitesi'nin arkeolog, yardımcı doçent Zafer Derin tarafından keşfedilen bir höyük. Önemi şu aslında İzmir'in tarihini 2-3 bin yıl kadar daha geriye atması önemli. Bizim açımızdan önemli olansa yani birçok hüyük arasından sıyrılmasının sebebi aslında Zafer Deri'nin öncülüğünü yaptığı bu farklı bakış açısı. 2005'te kazılara başladıktan sonra buraya gelecek insanların höyüğü de ziyaret edebilecekleri bir ziyaretçi merkezi projesi yapma fikrini ortaya atıyorlar. Nasıl yapsak nasıl etsek derken... İşte belediye biraz e, arka çıkıyor. Pornova Belediyesi. E, ve 2010 yılında bir yarışma açıyorlar. E, biz de e, o zamanlar İzmir'de olan Ramazan Avcı, Sedenci Nasal Avcı, SCRA Mimarlık, şu an Ankara'dalar. Onlarla beraber, e, kardeşimle beraber aynı zamanda 4 kişi, Umut bu e, yarışmaya proje gönderiyoruz. Ve birinci oluyoruz. E, daha sonrasında iç beklenmedik şekilde işler çok hızlı ilerliyor yani, evet, daha... yani o, o gerçekten evet, bir yani... Detay. normalde bir yarışmadan sonra bütün o süreçlerin sonlanması çok gördüğümüz tabii. Ilk evet yani böyle olmadı. bu bizi de şaşırtan bir durum oldu. O, o bizim aslında üçüncü birinciliğimizdi ve hiç hı hı. E, ummadığımız bir şekilde hemen sözleşme aşamasına geçildi ve sözleşme aşamasından sonra iş hemen ihale edildi. Ee, ben apar topar askere gittim geldim hı. falan e, projeden e, geri kalmamak adına o sırada Ramazan, Sedem ve Umut ilerlettiler. Daha sonra e, ihale aşamasından sonra bir ufak pürüz çıktı o da aşıldı. Ve çabucak inşaat başladı. Şu anda hatta yapı kitlesel olarak ortaya çıkmış durumda. Evet aslında yapı biraz enteresan bir yapı. Böyle normal hani kaba inşaatı bitti. Şimdi de incesine başlıyoruz. Olayı yok. Pek sanıyorum bir anda bitecek ve hepimiz <gülüyor> Yani Şu an mesela daha henüz binanın yüzde 50'si falan açıkta yani ha. yağmur içine giriyor binyanın ha. ama bittiği zaman böyle bitecek ve e, sanıyorum e, çok kısa sürede de 2 ay gibi bir sürede bitirmeyi planlıyorlar daha geldi. doğrusu yani sene sonuna kadar bitirmeyi planlıyorlar eee daha sonrasında da sergileme işleriyle ilgili biraz daha işimiz olacak içinde. Yani o arkeolojik alanın şöyle bir özelliği de var bence. Belki İzmir o açıdan e, pek çok kent var aslında öyle de. Yani İzmir'in özelinde düşünürsek bu kent içi arkeolojik ziyaret alanları e, önemli bir konu aslında. E, Otoban'ın Yollarının bir şekilde arasında kalan bir şekilde de... Daha kişi... doğrusu otobanın biçerek evet, geçtiği. Evet biçerek <gülüyor> geçtiği. Ya oradan ee... kısaca bahsetmek gerekirse e, orası aslında dediğim gibi önemi e, bu bütün e, Agora'dan falan da çok daha evet. eskiye giden bir yerleşme olması. Aslında bir şehrin tarihsel e, çerçevesini nereye oturttuğunuzla Hı. ilişkili olarak değişen bir öneme sahip. Hani evet. Bir yandan baktığınızda oradakiler ilk İzmir'ler oluyor. Evet. Orası aslında otoyolun, otoyol biçmiş orayı. Böyle bir üçlü e, yapıya sahip yani üç ayrı höyük gibi duruyor ama e, büyük ihtimalle onlar birbirleriyle ilişkisi olan yerleşmelerdi. Bir tanesi e, şu an kazılı, kazının yapıldığı yer bizim e, yapının yan parselinde kazısı süren e, Yeşilova höyüğü. E, bir diğeri otoyolun öbür tarafında kurulmuş. E, kalmış durumda hemen forum Bornova'ya girerken yanında üstü kapatılmış şekilde orada da kazı devam ediyor yani aslında şey çok ilginç tabi yani bütün hafta sonu şehir şehir şehir insanların aktığı bir, bir odakta böyle bir Hı. yer var ve kimse farkında değil hani bir yandan da hani Zafer Bey'in de öne ayak olduğu mesele bunun çabası bir birazdan doğrusu tabi yeni alışveriş merkezleri ve askatlı katlı konut projeleriyle falan evet, da yani, bask altında evet, bir yer ama tabii kurul karar çıktıktan sonra Aha. şimdi artık e, sit alanı statüsünde hem bizim e, yapının yan parseli, kazının olduğu yer birinci derece hem de öbür taraf. E, bir de Bornova Anadolu Lisesi, evet. e, senin de çok iyi bildiğin e, bahçesinde bir e, höyük var. Orada kazı yapılamıyor. E, kazılar bir 10 sene kadar sürmesini planlıyor e, Zafer Bey. E, o sırada sanıyorum biz de müzede işler hale gelecek ve... Ve ziyaretçi alacak. Yani daha doğrusu müze 6 ay içinde falan ziyaretçi alacak ama bir yandan tabii bunun yasal prosedürleri biraz çetrefil. İşte bir önce bir özel müze statüsü alıyor. Eserlerin kendileri sergilenemiyor. Daha sonra işte Kültür Bakanlığı'ndan izin alınarak eserler Arkeoloji Müzesi'nin malı olduğundan veriyorlar. Be belli sürelerle bir senelik iki senelik. Ee, ve müzede sergilenecek gerçek eserler. Şimdi sen bu süreçlere de ekstra hakimsin. Onun da sebebi sanırım sizin e, ekstra yüklendiğiniz bir başka sorumluluk ondan biraz bahsediyorum. Ya evet, o aslında benim, benim açımdan da işin ilginç olan tarafı o. Yani e, hani müze yapılır, e, her şey için bir müze yapılabilir. E, fakat biz e, hem bizim ilk binamız olması sebebiyle hem de bu kadar çok insanın e, üzerine düştüğü ve beklentinin yüksek olduğu bir e, durumda e, hem kendimiz off kalmayalım hem de sonuç herkesi tatmin etsin diye düşünerek e, bu işin inşaat aşamasında biraz daha e, geleceğini düşünerek e, sergilemenin nasıl olacağı Yeni oluşan bir kurumun kurum kimliğinin nasıl yaratılacağı ve bunun e, bilinilirliğinin yani hem İzmir e, çerçevesinde hem e, ulusal boyutta hem de aslında höyün önemine bakacak olursak uluslararası düzeyde de evet. e, bir kurum olması gerekir bunun diye düşünerek e, giriştiğimiz bir e, şey bu e, nasıl diyeyim biz kendi çabalarımızla e, yaptık. Yani kimsenin bunlardan haberi yoktu. Yani, e, Bournemouth Belediyesi aslında müzecilik alanında e, çok şeye sahip, geçmişe sahip. Yani Kent içinde senin de bildiğin birçok müzeleri var. E, fakat hani bu böyle daha özel bir e, yaklaşım gerektirdiğini düşünerek, bizim tarafımızdan <gülüyor> ittirilerek, e, aylarca gidip görüşerek, konuşarak yarattığımız bir intiba sonucunda e, şeye ikna ettik e, belediyeyi bunun daha böyle profesyonel bir şekilde ele alınması gereken bir hizmet olduğunu sadece bizim değil buna dışarıdan bir takım müzeologların, tarihçilerin başka arkeologların sergileme sistemleriyle ilgilenen uzmanların, aydınlatma uzmanlarının e, makine mühendislerinin, elektrik mühendislerinin katılarak e, yaratacağımız bir kolektif bir çalışmayla ortaya çıkması gereken bir durum olduğuna ikna ettik. E, ve şu an o çalışmayı da yürütüyoruz aslında. Bir yandan işimizin yoğunluğu oradan geliyor. ve Her gün şantiyedeki imalatları denetliyoruz neredeyse. E, oradan e, imalatla ilgili sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da e, alttan alttan bu şeyi yürütüyoruz. Hani bina müteahhit teslim ettikten sonra boş bir şekilde teslim edecek binayı ve biz e, içinde neyin nasıl sergileneceğiyle ilgili bir öngörümüz olması gerekiyor. Hatta e, şimdi üstlendiğimiz iş hmm. dolayısıyla da bir projemiz ve teknik şartnamemiz olması yani burayı gerekiyor. burayı bir binadan ziyaretçi merkezi haline getirecek olan Evet, aynen öyle. Çünkü burada <gülüyor> kanını vereceksiniz. Evet, yani burada. Sıkıntı şu oldu. Bu e, yarışma sırasında envanter belli değildi. Ee, kazı daha devam kazı ediyorsun. devam ediyordu. Her sene tabii başka başka şeyler çıkıyor ve aslında çok yaşayan bir kazıya müze yapmak da evet. oldukça problemli bir durum. Şimdi biz onları çözmeye çalışıyoruz. Yani Zafer Bey bir envanter çıkardı. Biz küratöryel bir iki tane toplantı yaptık geniş katılımlı. Bir tanesine sen de katıldın biliyorsun. Buradaki serginin teması ne olabilir? Neyi nasıl sergileriz? Gelen ziyaretçi nasıl bir deneyim yaşatacağız? Gibi konular üzerine bolca tartıştık ve şu an bir senaryo üzerinde çalışıyoruz. Ve bu senaryonun... Projeye dönmüş halini de belediyeye teslim edeceğiz. Ee, durum bunlar ibaret. Harika bir kısacık ara verelim sonra hem biraz Olur. daha o projeyi konuşalım hem de biraz da İzmir'i çekiştirelim. Tamam. tekrar beraberiz. Evren Başbuğuyla beraber İzmir'de, Kordon'dayız. Ee, ara vermeden önce onların Yeşilova Höyü Ziyaretçi Merkezi binası hakkında konuşuyorduk. Ee, biraz da mimar eliyle örgütlenmiş olan. Bir bina yapmakla e, orada yaşanılabilir bir alan hele özel kısım fonksiyonlara da karşılık gelecekse kurulmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun için mimar hassasiyetlerinin de üstüne çıkarak bazı başka hassasiyetlere bilmiyorum adına ne demek gerekir onun. Evren başbuğu ve ekibinin örgütle bir durum var ortada. Sadece bir bina yapılmıyor. O binanın daha sonra nasıl işleyeceğine dair de arama toplantıları yapılıyor. Hem küratöryel anlamda hem de ilk sergisinin nasıl olacağı dan binanın daha sonra nasıl yaşayacağına kadar. Biraz daha o detaydan girelim. Tam kayda başlamadan önce Evren çünkü çok ince bir noktaya değindi. Ben de onu kaçırmak istemiyorum. İstersen şu özel buklet binayı kullanma kılavuzu diyeceğim ben ona. Ondan bahsedelim. Nasıl bir şey bu? Nereden çıktı yani? Niye böyle bir? Bir kere böyle bir şeyi neden yapar bir mimar yani? Ya şöyle, şimdi bu daha bizim ilk binamız ve hani çevremizde gördüğümüz örnekler özellikle kamu yapılarında e, hani bina tamamlandıktan sonra e, bir anda binanın kaderi sizdenizden çıkıyor gibi bir durum var yani ondan sonra e, binanın yöneticisinin bina e, binada hem fiziksel hem e, mekansal olarak e, nasıl değişiklikler yapacağı e, kontrolünüz dışına çıkan bir mesele e, şimdi ben biraz e, belediyeyi e, buna da ikna ettim aslında çünkü bu yeni kurulan bir kurum, yani olan bir müzeye bir bina yapılmıyor. Evet. Binasıyla beraber müzeyi de kuruyoruz aslında, kurum, kurum olarak kuruyoruz müzeyi ee, ve bunu hani biraz daha sağlam kuralım istedim ve e, hem kurumun işleyiş esaslarını hem de e, mekansal olarak hem iç mekanda hem dış mekanda yapının e, kullanım esaslarını e, belirleyecek bir böyle bir guideline. E, yazıyoruz şu anda aslında. Ee, daha yeni başladık ama e, bir yandan bu hani sergi tasarımıyla iç içe yürüyecek bir mesele. E, bir yandan da hani, bina yapıldıkça işte malzemelerin performansları falan biraz ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili başımıza daha ileride neler gelebilir ve bunları sezerek e, bunlarla ilgili bir problem olduğunda yapının yöneticilerinin yani kurum yöneticilerinin arasındaki e, Hangi yollara başvurmaları gerektiğiyle ilgili bir böyle bir yönlendirici doküman hazırlıyoruz. Peki, bu nereden aklına geldi hakikaten. Nereden aklıma geldi? Yani bu biraz belki şey nasıl diyeyim mimar endişesi olabilir mi? Çünkü hani iki ay sonra falan bina bitecek, imzalar atılacak ve bina belediyeye teslim edilecek. Daha sonra yani şu an şu an ben şantiyeye gittiğimde orada. Hani konumum biraz şey, e, ya, şey lafı dinlenen bir tipim. <gülüyor> <gülüyor> Yapının mimarı olarak. Fakat hani bu e, iki ay sonra böyle olmayabilir. <gülüyor> hani bir yandan baktığın zaman özellikle kamu yapılarında e, kişiler de gidici. Yani evet. şimdi ben biliyorum e, Bornova Belediye Başkanı e, Kamil Bey, Kamil Okyaysın'dır. Çok önem veriyor bu binaya. Uluslararası camiada da bunun promosyonunu yapıyor devamlı. Hatta geç, geçtiğimiz sene Dünya Mimarlık Festivali'ne projesini biz göndermedik. Bunu evet. belediye gönderdi ve oradan da biliyorsun son 10 proje arasına evet. kalarak dönmüştük. O da önemli bir motivasyon değil mi? Yani aslında belediyenin de ilginç şekilde bir kısım başka Niyetlerinin olduğu ya da hassas evet, davrandığını evet. falan gösteriyor. Hayır bir yandan şöyle şimdi hani bunlar bu tarz hassasiyetler genelde kurumlarda kişiler tarafından gösteriliyor evet. ve hani 5 sene sonra o kişi orada olmayabiliyor. Evet. Sonra onun yerine gelen kişi bütün bu süreci bilmiyor oluyor. Evet. Yani 2003'ten bu arazinin tesccillenmesi yani burada bir arkeolojik alanın bulunmasından işte yarışma açılması yapının elde edilmesi serginin açılması falan gibi süreçlerden bir haber oluyor genelde sonradan gelen kişiler ve hani onlara bir şekilde yol göstermek gerektiğini hissettim yani hani bu atıyorum özel bir müze olsa hani bir ailenin müzesi olsa falan belki biraz daha bu iş kolay olabilirdi. Gerçi onlar için de yazılıyor bildiğim kadarıyla bu tarz dokümanlar. Ama e, hani bu olmazsa olmaz gibi geldi bana ve bir yandan buna giriştik bu sergi çalışmalarıyla beraber. Şu an e, yapının bir tarafına bir şey olursa ne yapacaklarıyla ilgili bir doküman yazıyoruz mesela. Ya da işte nereye başvuracaklarıyla ilgili. Eğer tabii bunlar tavsiye niteliğinde kalacak. Ama gene de e, hani iyi niyetli bir insanların eline böyle bir doküman geçtiğinde... E, Genelde uyuyorlar yani. Ee, bir bir de böyle de... bir... Pardon sözünü keseyim şunu da ekleyeyim. Hı hı. Hani böyle bir e, kurul oluşturmak gibi bir de bir niyetimiz var. Yani aslında e, yapı ortaya çıktıktan sonra e, bağımsız olarak e, tavsiye niteliğinde kararlar alacak bu yapıyla ilgili. E, i̇ki ayda üç ayda bir toplanıp belki bir revizyon gerekiyorsa işte bu oluşturacağımız... E, çerçeve, belge, iyi referans olarak çalışmalarını sürdürecek ve belediyeye ya da işte yapının yönetimi kimdeyse görüş bildirecek bir kurul oluşturmak gibi niyetiniz niyetimiz var yani işte bunun içinde ben olacağım herhalde işte Zafer Bey olacak, Zafer Bey kazı başkanı statüsü, statüsüyle yer alacak bir de şeyden de bahsetmek gerekir tabi hani bu sergi tasarımları Sergi tasarımı ve e, küratöryal e, meselenin e, yürütücüsü aslında şu an ODTÜ'den e, hocamız olan Profesör Ayşen Savaş. E, bu müze tasarımları ve sergileme e, sistemleri ile ilgili uzmanlık alanı biliyorsun. E, arama toplantılarını onun moderatörlüğünde yapıyoruz ve e, bir yandan Zafer Bey ile beraber kurucu küratör olacaklar müzeye. bu e, onun olmasını istiyorum kuruldu. Yani böyle bir 3 ya da 4 belki bir kişi daha alabiliriz. Ee, hani bu e, belediyeye yol gösterecek bir e, kurul olmasını hedefliyorum de, aslında. Bunlar tabii çok iyi niyetli düşünceler olabilir ama, ama olur <gülüyor> bilmiyorum. Umarım, bilmiyorum şu ana kadar olmuş olan kısmı bundan sonra da olmaması için e, herhangi bir böyle negatif düşünceye sahip olmamız gerekmediği hakkında bana umut veriyor açıkçası. Çünkü evet. sadece o belediye için değil pek çok farklı belediye için de yol gösterici olacak tüm motivasyonlar. Şimdi bazı şeyler olmayan şeyler hali hazırda uygulanmayan yöntemlerin e, biraz önce senin de dediğin gibi yani bir görünür olması ve başkaları tarafından da paylaşılarak uygulanmaya başlamasının bir başlangıç noktası oluyor. Şimdi evet. durup dururken bunlar birden bir a evet şöyle bir şey yapalım a ne kadar da güzel oldu denilen süreçler sonunda olmuyor. Biri buna niyet ediyor, didişmeler evet. oluyor, zorlu süreçlerle iknalar ikna sonuçları yaşanıyor. Evet. Başarılı uygulamalar oluyor, başarısız uygulamalar oluyor ve sonradan da yayılıyor. E, senin bahsettiğin gibi, herhangi bir örneği ben duymadım. Dinleyicilerimiz <gülüyor> eğer biliyorlarsa onlardan o örnekleri biriktirmek de isteriz yani öğrenerek. Yani en basitinden Çünkü... şöyle bir şey pardon sözünü evet, kestim. Yani mesela binada bir e, proje aşamasında bir detay üretiyorsunuz. Hı -hı. E, hani oradan üzerinde düşünülmüş oluyor genelde uzun Hı -hı. günler geceler boyunca ve o detay üretiliyor oraya Hı -hı. ve o detay doğru dürüst üretildiği için oradan su girmiyor mesela. Evet. Daha sonra onun başına bir şey geliyor mesela. Hı -hı. Ve kimse size sormadan hı hı. E, orada bir tadilat yapıyor ve detay aynı özelliğini kaybediyor. Şimdi ben mesela bu belgeye bu tip özel detayların neden öyle uygulandığı ile ilgili bilgiler de yazacağım. Hı hı. Ki daha sonrasında işte evet. böyle bir durum olduğunda yani dediğin şey hem o anlamda önemli. Yani teknik olarak bir binanın bu eğer içinde yaşanacak olan hayatın kabuğuysa, onu koruyucu bir şeyse o binanın olduğu gibi yani en doğru en sağlık şekilde çalışmaya evet. devam etmesi için gerekli ama bir yandan da işte bir kademe daha üstü var belki bizim çoğunlukla çok da önemsemediğimiz kısmı yani onu esas yaşatacak olan şey bütün kurumsal yapısının bir kısmını nasıl olacağını örgütlemek diğer yandan onun nasıl iyi şekilde işleyeceğine dair öngörülerde evet. bulunup sorumluluk alması gereken işte kamu ya da özel kişi ya da kuruluşları bir araya getirmek falan gibi bir şey de burada aslında senin yaptığın e yani burada şey. biz aslında sorumluluk meselesi var yani evet. bu hani e, genelde mimarın alması gerekiyor anladığım kadarıyla Hı -hı. bu sorumluluğu çünkü özellikle kamu yapılarında e, genelde kimse böyle sorumluluklar almıyor evet. e, bunu da en kolay organize edebilecek pozisyonda olan biziz herhalde ve e, ama şeye katılmıyorum yani bu bizim böyle bir e, yapı geleneğimiz çok uzaklı e, oturmadığından e, örneği olmayabilir ama eminim ki Almanya'da falan yapılan e, bir durumdur yani bu. Ya, kesin vardır. Hatta işte onu diyorum ya ee, biz daha... biz Amerika'yı yeniden keşfetmek tabii, tabii. durumunda kalıyoruz ee, her seferinde. Şu, ben hep şunu da inanıyorum. Yani bizim e, yaşımızdan dolayı ya da görgümüzden dolayı belki bir 25 sene önce yapılmış da olabilir böyle bir şey. Yani çok böyle e, özel. Çünkü biliyoruz ki mesela Anadolu'da e, 60'larda 70'lerde üretilmiş özel tasarlanmış güzel binalar var. Yani gidip gördüğün zaman onların envanterini falan bile çıkarabiliyorsun hatta. İşte belli evet. bir dönem yapısıdır bu müze diyorsun. Yani bütün onun kurgulanmasında da ya yani ne bileyim belki o süreçler işte demiştir o ikna süreçleri vesaire. Biraz anladığım kadarıyla bu müze gibi böyle ziyaretçiye hani her şeyle fiziksel mekansal e, olarak bir deneyim yaşatması beklenen e, yapılarda yapılıyor hı hı. E, bu guideline oluşturma hı hı. meselesi ama Sanıyorum diğer binalarda çok da hani ihale aşamasında verilen projeden başka bir bakacak yer olmuyabilir. Ama ben teşekkür ediyorum hem. Kabul ettin bu programı bizde yapmayı hem e, de demek, ben bütün bu çaba için teşekkür ediyorum ben ee, takipçisi olacağız. Artı şeyleri söyle istersen sizin web sitesi, Twitter hesabı var şeyin. Evet Twitter hesabı var bizim web sitesinden e, Twitter hesaplarına Facebook sayfasına falan ulaşabilirler. Güncellemekte biraz zorluk çıkıyoruz bu aralar yoğunluktan dolayı ama Step Joe'dan e, ulaşabilir hepsine. E, bina'nın inşaat fotoğraflarını da olabildiğince yüklemeye çalışıyoruz bir süredir yüklemedik. Çok da çabuk <gülüyor> ilerlediği için her şey değişiyor ama bu aralar bir daha yüklemeye çalışıyorum. E açılışından sonra da tekrar bir sohbet sözü alayım ben senden. Tabii tabii. <gülüyor> Harika oldu Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Evet, size de teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. AcıkMimarlık.blogspot.com adresinden yorumlarınızı bize ulaştırın. Görüşmek üzere. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. <gülüyor> Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.